mmm -hmm. Elhamdülillahi Rabbil Peygamber'e, ve sallallahu aleyhi ve sellem ala kendisine Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ettiği Şeytanla mücadele içinde yürüteceğimiz bir hayatı Allah bizim için takdir buyurmuş. O ettiğini söyleyerek Allah'ın kendisine emanet ettiği günahları şeytanı göndermiş. Babam, babasının babasının babasının babasının babası, kaç bininci babamız dünyaya gelmeden ilk beşerin aslı olan babamız Adem Aleyhisselam'la o uğraşmış. Büyük bir mücadele atmosferi içerisindeyiz şeytanla. Asıl adı İblis. Yaptığı işten dolayı şeytan olmuş. Şimdi biz Allah'ın cennetine gitmek istiyoruz. Bu cennete gitmek için yapmamız gereken işlerden birisi olarak karşımızda şeytan engeline takılmamayı görüyoruz. Şeytan engeline takıldıktan sonra istiyorum cennete gitmek diyerek kimse cennete gidemiyor büyük bir badire, çok ciddi bir düşman ama çaresiz değiliz. Çünkü Allahu Teala bilerek, isteyerek bizim anlayacağımız bir dille söyleyerek bunu karşımıza çıkardı. Biz yeter ki ciddi olalım, onun tuzağına düşmemek için uğraşalım. Allah bize yardım edecek ve biz şeytan barikatını da aşıp Rabbimize gidebileceğiz. Şimdi e, Gazali rahmetullahi aleyh bir soru sormuştu. E, o soruya cevap vermiş verecek hı, iyi bir şekilde anlayacağız inşallah. Fe in kulte keyfe ta'lemu makayidehu. O keyfe طريق ila ma'rifeti zalik eğer diyecek olursan Nasıl bileceksin onun tuzaklarını, iblisin? Onu tanımaya nasıl insan gidebilir? Böyle bir yol neresidir dersen cevabı başlıyor gazalinin. Cevabı bir miktar böyle tefekkür ederek anlaşılacak şeyi söylüyor. Çünkü iblis bu dünyaya bir hafta önce gelmedi. Yüz binlerce senenin sorunu iblis. İblisi çözecek sorun da biraz ağır olur. Cevabı kolay anlaşılmaz. Şöyle bir şey yani Gazali'ye ilave olarak e, sanki ilave olarak demeyelim doğru değil de anlaşılmasına yardım edecek bir şey söyleyeyim. Şöyle bir dua yoktur. O duayı okuyorsun bir daha şeytan sana yanaşmıyor. Kimse bu duayı beklemez. ayetel el kürsüden kaçmıyor mu? ayetel el kürsüden kaçıyor. Ama arkadan geliyor bu sefer. Bir daha okuyorsun önüne çıkıyor. Bir daha okuyorsun tepene çıkıyor. Şeytanla mücadele etmektir hedefimiz. Dua okuyup kovalamak değildir. Dua okuyup kovalanacak olsa en büyük duayı Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem yapar ümmetimden uzak tut bunu ya Rabbi derdi. Böyle bir dua yok. Mücadele var mücadele 5, 10, 20, 30, 50 ne kadar ömrün varsa 100 sene, 100 sene hep mücadele, hep mücadele sürecek mücadelesiz tek bir gün olmayacak. Zaten zaten. filalan gün biraz esnettin mi? O gün bütün yıllarının birikimini batırıp seni iflas ettirir. Evet. Ne gibi? örnek olarak zikredebiliriz. 500 kilometrelik bir yola çıkıyorsun. O 500 kilometrelik yolda trafik kurallarına uyuyorsun. 500 kilometrelik yolun 490 kilometresinde çok güzel kurallara uydun. 491. kilometrede biraz kestirdin arabada direksiyon başında. Önce çok iyiydi. Şoförlüğün diye kaza olmaz kuralı yok. Bir Dakika kaybettin mi direksiyona hakimiyetini? Geçmiş ne kadar iyi araba kullanırsan kullan, tırın altına giriyorsun, şanapolu yu yuvarlanıyorsun, ölüp gidiyorsun. Şeytanla mücadelemiz de böyle, trafik kuralı gibi. Bir dakika uyumaya gelmiyor. Bir an gafil bulunup, Allah-u Teala'nın korumasından uzak kalınca, onun tuzağına düşünce yakalıyor seni. Sen geçmişte çok iyi şoförlük yapmıştın demiyor. Denmez. Bu temel bir kural. Bunu unutmuyoruz. Fe'lem evvelen. Önce şunu bil. Şimdi Gazali nasıl tanıyacağız bu düşmanı? Bunu öğretiyor. Allah ona rahmet eylesin. Fe'lem enne lehu vesavise. Vesveseleri vardır. İblisin. Hiye menzileti siha milleti yermiha. Vesveseler attığı oklar gibidir böyle nasıl oku çekiyorlar, tak atıyor gidiyor ciğerden vuruyor. Vesvesesi şeytanın attığı okları gibidir. وَذَلِكَ اِنَّمَا يَتَبَيَّنُوا لَكَ بِمَعْرِفَةِ الْخَوَاطِرِ وَاَقْسَمِهَا Bu vesveseleri nasıl tanıyacağız? Akla gelen, zihnimize gelen hatıra dediğimiz şeyleri. Yani insanın kontrolü dışında, Aklına gelen düşünceleri tanıyarak çözeceğiz bunu. Benim bir insan olarak sabahtan akşama kadar zihnime kimi zaman on bin tane nesne, nesne şimşek gibi çakıp geliyor. Aklıma ne geliyor? Çocukluğum geliyor, yaşlılığım geliyor, ölümüm geliyor, dirimim geliyor, zevklerim geliyor, bir çay içmek geliyor. Böyle şimşek gibi çakıyor onlar. Hatta uyurken bile insanın zihni rahat durmuyor. Rüyalar görüyor, rüyasında atlıyor, sıçrıyor. Beynimiz büyük bir uzay istasyonu gibi devamlı çalışıyor. Oraya şeytan bir sürü sinyaller gönderiyor. Cep telefonu sinyalleri gibi gönderiyor. Kalk, uyu, şunu ara, şunu yap, böyle yap. Bir sürü sinyaller gönderiyor. Allah da gönderiyor. Cenneti hatırlatıyor, cehennemi hatırlatıyor. Anaya babayı itaati hatırlatıyor, namazı hatırlatıyor. Peygamber aleyhisselam nasıl abdest almıştı onu hatırlatıyor. Kalk kitap oku, kalk Kur'an oku, kalk bir alim ziyaret et. Beynimiz bizim büyük bir e, istasyon gibi. Dakika içinde binlerce sinyaller geliyor. Melekler gönderiyor, şeytan gönderiyor. Melekler gönderiyor, şeytan gönderiyor. İnsan gördüğü eğitim, yaşadığı çevre, etrafındaki Tesir eden güçler, etkisi altında kaldığı insanlar vesaire hepsi bu sinyallerden birisine takılma veya takılmama gibi. Neye benziyor bu? Radyonun bir istasyon ayarı var. O istasyonu nere getirirsen sürekli oranın sinyallerini alıyor. İnsan Kur'an ehli insanlarla oturup kalkar, hadis ehli insanlarla oturup kalkar, İmam-ı Azam'ın talebeleriyle oturup kalkar. Tasavvuf erbabı Allah dostu, dünyalık derdi olmayan, holdingi olmayan şeyh efendiler oturup kalkarsa ayarını Allah'a göre yaptığı için sürekli ona cennet, cennet, huri, ırmaklar, melekler, Allahu Teala'nın cemalini görmek sürekli o sinyaller gelir. Ayarıyla oynarsa insan nasıl ayarıyla oynar? Müstehcen işlerin bulunduğu düğüne gidersin. Diploma alacağım diye imanından taviz vereceğin yere gidersin. Ayarını değiştiriyorsun, istasyon ayarını. Bu sefer sürekli sana pat pat pat pat saniye içinde ayarlar gelir. Bir sabreder, bir sabreder, bir sabreder. Bir tanesini de yuvarlanır gider insan. İşte direksiyonda bir saniye uyumak gibi olur bu o zaman. Evet nasıl bileceğim şeytanın yollarını dediğinde birinci ne dedi? Onun vesveseleri var. O vesveseler oklar gibidir. Ben onu nasıl tercüme ettim? Sinyal gibidir sürekli sinyal gönderiyor ve sani ikinci sistem enne lehu bir menzileti menzileti şebekatilleti tansibuha ağ kurar onun ağları var bunu anlamak için balıkçıların nasıl balık yakaladığını hatırlayalım ne yapıyorlar büyük bir ağı denize atıyorlar yolunu kesiyorlar balıkların balıklar yüzerken geliyorlar ağ görmüyorlar tabi Ağın içine takılıyorlar, balık, balıkçılar ağı toplayınca yüzlerce balık, binlerce balık o ağa takılıp geliyor. Şeytanın da böyle ağları var. Ee, bu ağları nerede kuruyor? Kahvede kuruyor. Gıybet yapılan meclis onun ağ meclisidir. Bir, görmediğimiz dijital dünyayla çalışıyor diyelim bugünkü ifadeyle. Bir de bile bile ağlar kuruyor. Mesela çok güzel bir balık ağı örneği verelim. Bir cami, Ramazan-ı Şerif günü. Öğleden bir saat önce hoca efendi orada mukabele okuyor. Cami mübarek, Ramazan mübarek, camide mukabele okunuyor, mübarek. Üç tane mübarek şey var. Camide dört kişi mukabele dinliyor, caminin önünde bir asma var yahut da bir çardak var. O çardakta yedi sekiz kişi gıybet ediyorlar. Ne bekliyorsunuz? Öğle ezanı okunacak camiye gidecekler. O oradaki çardaktaki caminin önündeki muhabbet ağ işte. Şeytan oraya bir ağ kurmuş. İçeride mukabele okunuyor. Bunlar burada gıybet ediyorlar, dedikod ediyorlar, siyaset konuşuyorlar. Oruçlular, oruca zarar veriyorlar. Kul hakkına giriyorlar, caminin çevresini kirletiyorlar. İçeride üç rahmet var, dışarıda üç ağ var. Kıyamet günü bu insan gelip de e ben ne bileyim ya Rabbi nasıl diyecek? Allah camiyi oraya kurdutmuştu kullarına. Camide rahmet ve mağfiret dağıtılıyordu Ramazan günü. Bu şeytanın kurduğu ağlara takıldı kaldı. Başka bir örnek. On tane hanım, riyaz Salihin okuyalım dediler. E, çok güzel. Ne kadar mübarek ya. Asinin kızları mübarek. Güzel bir şey. Üç dakika bir hadis okudular. Kitaplar kapatıldı. Geldi pastalar, çaylar, muhabbetler. O doğurdu, o doğurmadı, o kaçtı, o kaçıyordu da babası ona dedi, o kocasıyla böyle yaptı. riyaz salihin evinde koca şeytan ağ. Oradan üç tane hadisten 100.000 bin sevabı alıp gittiler. O 100.000 bin sevap gıybetini yaptıklarına dağılınca hiçbir şey kalmayacak onlara. Allah sinyaller gönderiyor, iblis sinyaller gönderiyor. Allah Mekanlar kuruyor cami, riyaz Salihin, cennet evi gibi bir ev olacaktı orası. Riyazu Salihin okuyup selamünaleyküm deyip kalkıp gitselerdi şeytan hemen ne yapıyor? Caminin bahçesine ağ kuruyor. riyaz yanına bir ağ kuruyor. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir kızla evlendin mi imanının yarısı garanti. Gerisinde de biraz gayret et cennete gir diyor. Demek ki bir düğün, bir evlilik yüzde İslam'ın bu hadis-i şerife göre. Düğün salonunu dulgarı gibi yaptılar dedirtmemek bir ah Ne yapıyor düğünün etrafı? Allah düğünü rahmet kazanı olarak kurmuştu. Şeytan da hemen etrafında sistemlerini oluşturdu. Daha rahmet kazanına gitmeden ağlara takıldı kaldı herkes. Bunu hayatın her yerine uyarlayabilirsiniz. İlmuhal dersi ibadet mi? Hem ne büyük ibadet farz mı? Farz tabii canım. Bilmediğin şeyleri öğrenmek farz. Ne yapacaksın? namazı öğreneceksin, tahareti öğreneceksin, orucu öğreneceksin. Dinin öğrenip cennete gireceksin. Derse oturdun menselaka tariikan yeltemüsüfi ilmen. Bir ilim öğreneceği derse oturan cennete oturmuştur diyor efendimiz Allah'ın selamı. O kadar mübarek bir şey. Filan hoca ne dedi? Niye o hoca o o dedi? Bu hoca niye? O hocanın mezebine, o hocanın mezhebi. Ebu Hanife mi haklı? İmam Şafii mi haklı? Malik mi haklı? Allah bir fıkı bir ilmuhal meclisi kurmuştu. Oraya rahmet yağacaktı gökten. Yağdı geri tekim. İblis hemen kendi kazanlarını da kurdu. Yahu sen de atareti bilmiyorsun. Sana ne iman malikle? Filan alimin tartıştığı şeyden Sen kimsin? Hadi dinle. Ama yok. İblis de geçinecek bu işten. Allah sinyaller gönderiyor. Melekleri taşıyıp duruyor. Şimdi göreceğiz bunları. İblis de taşıyıp duruyor. Hiç kimse kıyamet günü ne bileyim ya Rabbi diyemeyecek. Sen caminin önünde gıybet yaptığın için battın diyecek ona allah Teala. Takıldığın ağlar asıl gitmen gereken yerden alıkoydu seni. Riyaz-ı Salih'in dersi yaptın, Kur'an dersi yaptın, onu batırdın. Dolayısıyla bu dünyada Rabbimiz öyle bir adildir ki hiçbir kulu cehenneme girdiğinde bana zulmettin ya Rabbi diyemeyecek. Hiçbir kulu da cennete bedava giremeyecek. Herkes gideceği yeri bildiği için, herkes seviyesine göre, heyecanına göre karşılık bulacağı için kimse zulüm iddiasında bulunmayacak, hiç kimse ya Rabbi cennete bu adam bedavadan girdi, bu kadın cennete bedavadan girdi diyemeyecek. Çünkü cennet bedava değil, cehennem bedava değil. Tabii biz bu arada sinyal bölümünü görmüyoruz. Melekler de sinyal yaktırıyor. Tövbe et, ne yaptın sen diyor. Geliyor bir melek tövbe et diyor. Çabuk tövbe et diyor. Bak Rabbin bu gece ruhunu aldırsa günahkar gideceksin diyor. Tamam tamam arkadaşlarla bir görüşeyim. Bir hocaya sorayım. O da şeytanın şeyi. E sonra korumayacağın tövbeyi niye yapacaksın ki diyor iblis. O da sinyal gönderiyor. E sen şimdi dün namaz kıldın ya melekler sana acıyorlar. Çabuk tövbe et. Çabuk tövbe et. Bak. Şeytan bile tövbe etseydi Allah onu affedecekti diyor. Nasihat ediyor melek. Bu nasihatte ben meleği görüyor muyum? Görüyorsun tabii. Biz buna bazen vicdan diyoruz. Şu hatayı yaptım vicdanım beni delirtiyor. Vicdan kim vicdan diye birini bu? Heykeli mi var vicdanın? Vicdan dediğin nedir senin? Melekler işte. Seni Müslüman görüyorlar. Namaz ehli biliyorlar. Tesettürlü biliyorlar. Sakallı biliyorlar. Utanmadın mı bunu yapmaya? Çabuk Rabbine dön. Çabuk çabuk çabuk diyorlar. Ondan sonra iblis geliyor, canım öyle çabuk dön ama şuurlu tövbe yaparsın yarın dön diyor. Şöyle çok bir gusle abdesti alırsın o zaman tövbe edersin diyor. Hangi sinyale aldanıyorsun sen? Ayarı nere yaptıysan oraya. Öbür taraftan bir cızırtı geliyor, tam çekmiyor filan. Hani cep telefonuyla konuşurken tam çekmiyor biraz pencerenin kenarına git deniyor ya. Meleklerin sesi bazen öyle sana garip sesler gibi geliyor. İblis yanı başından bağırdığı için ha bunu anladım zannediyor insan. İşte Gazalemiz bundan sonraki bölümde bu tasvirini dijital dünya ile tasvirini yaptığım şeyi anlatacak. Biraz ağır gibi konuşuyor tasavvufun dilindeki derinlikle konuştuğu için rahmetullahi aleyh. Sanki anlamama hakkınız olmasın diye bunu özellikle böyle izah ettim. Evet, ne dedi? İki şey vardı. Bir vesvese sistemi var onun. Dijital dünya dedik. Bir de ağlar kuruyor. Tuzaklar kuruyor. Caminin önünde bile kuruyor bunu. İftar sofrasına kuruyor mu? En güzel ağ orada kurulur. Pirzolalı hem de. Ne müşteri buluyor orada? Her yere kurar. Mekke'de var mı? Müthiş. Mekke'de kurduğu çarşı hiçbir yerde yoktur. Onu... Taşlamak için gidilen minada bile çadırı var onun. Senin sünneti aykırı bir hareket yaptırdığı zaman kazandı. O kazanan oldu gene. Ne'ûzu billahi teâlâ. Ve lekadı zekere ulema'una radıyallahu anhum ebuâben fil hâvâtırı. Bu hâvâtır sinyaller diye ben tercüme ettim bunu. Ulemamız, Allah onlardan razı olsun, hâvâtır eh, yani bu sinyaller konusunda Çeşitli başlıklar açmışlardı. Bakat san nefne kitab ensemeyne u telbi iblis. Biz telbi iblis diye adını verdiğimiz bir kitapta yazdık bu konuda. Kim diyor bunu? Gazali. Telbi su iblis, şeytanın giydirmeleri demek. Yani şeytan tuzakları. Telbi su iblis. Gazalemizin böyle bir kitabı var. Bir de İbnül Cevzi rahmetullahi aleyh'in telbi su iblis isimli bir kitabı vardır. Yani bu kitabı muhakkak kütüphanemize alalım. E, Arapçısını tabii ben tavsiye ediyorum. Hiçbir salça domates değildir. Domatesin kendisi güzeldir. Kışın tabii domates yetişmezse ne yapıyorsun? Salçasını alıyorsun. Tercüme kitapta öyledir. E peki telbis İblis okuyamazsam? E Arapça öğreneceksin. Sadece telbis İblis isimli kitabı okumak için İbnül Cevzi'nin kitabını okumak için insan Arapça öğrenmeye değer. Çok çok mübarek bir kitap. Allah İbn Cevziye rahmet eylesin. Ve kitabına haza la yahtamilu'l iksar. Bizim buradaki kitabımız yani bu Minhacü'l Abidin uzatmaya müsaittir. Lekin nezkuruke inshallahu teala min kulli vahidin minha aslan kafiyan izae'tasmte bihi. Tutunduğun zaman sana yeterlik olacak kadar bilgi bu kitapta zikredeceğim diyor Gazali. Demek ki Su iblis şeytan giydirmeleri isimli Gazali'nin bir kitabı var. Burada çok geniş yazdım ama ben sana burada kısaca anlatacağım diyor. Ben ilave yaptım İbnül Cevzi isimli alimin rahmetullahi aleyh de aralarında 90 sene var. İbnül Cevzi 590'lı yıllarda vefat etti, Gazali 505 yılında vefat etti. Gazali'nin de böyle bir şeytan giydirmeleri isimli kitabı varmış. Ee, İbnül i Cevzi'nin de var. Rahmetullahi aleyhime. Allah ikisine de rahmetiyle muamelede bulunsun. İkisi de mübarek. Gazali'nin kitabından daha geniş derler. Çünkü İbnül Cevzi ondan da istifade ederek daha genişçe yazdı. Ee, ama önce Arapça öğreniyoruz. Bu kitabı okumak için güzel bir Arapça. Şöyle insan dikkatli çalışsa öyle 30 yaşından önce ya da evlenmeden önceki çağında şöyle 3 aylık Arapça ile güzel, cihat gibi Arapça ama. Yani kafirlerle Kudüs'ü kurtarmak için cihat ederken ne kadar heyecanlı oluyorsa mümin, o heyecanla 3 ay Arapça okusa bu kitapları okur. Evet, bu okuduğumuz kitap biraz gazali dilinin ağırlığını taşıyor. E bunu da 3. okuduğun kitap yaparsın, gene anlarsın. Arapça cihat niyetiyle olursa 3 aydır, Hoca okutuyor, de okuyorum, komşu okudu, ben de okuyorum dersen 33 senedir öğrenme süresi. Evet, neyi anlatacak Gazali rahmetullahi aleyh? Bu zihnimize gelen hatır dediği şey, yani sinyaller. Sinimize hayır beşer olarak sinyal yağıyor. Baz istasyonu gibi bir şey bizim kafalarımız. Baz istasyonu sürekli sinyal alıyor. Fe emme aslul havatiri. Şu sinyallerin aslı nedir? Fakat, ﷻ ﭘ. ﭘ. bil ki Allah, vakile bi kalbi ibni Adam'a meleken en, yeduğu ile Allah, ibni Adem yani insan oğlunun kalbine bir melek koymuştur. Yeduğu ile al khair, o melek ona hayır çağrıları yapar. Yukarı <gülüyor> lehu el mulhim. Mulhim denir o meleğe ve davetim ilham. O meleğin çağrılarına da ilham denir. Ve sellete fi mukabalati şeytana. O meleğin karşısına da bir şeytan koymuştur. Yad'u al-abd ila'ş-şerr. Eee o kul o şeytan, meleğin karşısında duran şeytan da kulu kötülüğe davet eder. Yukalu lahu vesves. Ve davetim vesvese. O işin aslına vesvese diyoruz biz. Vesvese denir o şeytanın meleğin yaptığına ilham şeytanın yaptığına vesvese deniyor. <feyyabiliyor> Fel mulhimu la yedu illa ila'l İlham yapan melek hep hayır sinyaller gönderir. Ve <feyyabiliyor> <feyyabiliyor> veswasu la yedu illa ila'ş şerr. Fi <feyyabiliyor> kavl ekser ulema'in alemlerimizin çoğuna göre İblis yani o şeytan da hep kötülüğe çağırır. Demek ki özet olarak insanın kalbinde bir melek var sürekli iyilik sinyalleri gönderiyor. Ona vicdan diyorlar, hayır sahibi diyorlar, körelmemiş kalp diyorlar. Ya adına ne derse de gazali de ilham diyor işte. O meleğin adı da mülhim. Bir de iblis var sürekli negatif gönderiyor. Sürekli negatif gönderiyor. Allah da bize akıl verdi. Gidin kendinizi... Kûnû ma'assâdikin, sadıklarla beraber bulunun, etkisi altında kalmayın iblisin dedi. Kim iyilerle beraber duruyorsa, sabah hayatına namazla başlıyorsa, Kur'an-ı Kerim okuyorsa, alimlerin sözünü dinliyorsa, kötü sinyalleri duymuyor. Ayarını değiştirmiş çünkü, o frekansı çekmiyor. Gelse de onların parazit olduğunu anlıyor. Öbürü de kendisini salmış, her gelen parazite kulak asıyor. Mesela çok acı çeken bir insan, kanser, son evresinde ağır bir kanser. Ne diyor melek bu kanser esnasında? Ne mutlu sana, günah falan kalmadı sende. Biraz daha dayansan Eyyub Aleyhisselam gibi yaşayacaksın herhalde diyor. Onun hemen arkasından öbür vesveseci ne diyor. Bu acıya katlanılıp da milleti rahatsız etmektense al bıçağını kurtul diyor. İmanı kamil olan Eyüp aleyhisselamı Kur'an-ı Kerim'de dikkatlice dinlemiş ruhu Eyüp aleyhisselamla barışık bir mümin. Elhamdülillah Rabbim bana sen bu hastalığı verdin ama günahlarımı da döküyorsun biraz da sabır ver ya Rabbi diyor. Ne yapıyor? Meleğin ilhamına, sinyaline olumlu yanıt veriyor. Öbürü ne yapıyor? Evet dayanılacak gibi değil. Hem doktorlar da eve götürün dedi. Bu hayatı böyle yaşamaktansa diyor ahireti diyor. İntihar ediyor çünkü. İntihar böyle bir şey işte. En hayırlı sahneyle en kötü sahnenin ortasında duruyoruz hep biz. Duruyor bütün insanlar. Vakit hukiye an şeyhina rahimehullah şeyhimizden kimdi şeyhimiz dediği zaman Ebubekir el-Varrak Ebu Bekir el-Varrak el ezalinin şeyhi şeyhi dedi yani büyüğü manasında ondan hikaye edilir yani naklediliyor enne şeytan rabbama yed'u ila el-hayr bazen şeytan hayır sinyaller de gönderir ve kastu fi zalika el aslında bununla da şerri kastediyor. Yani bakıyorsun bazen o parazit yerden de hayırlı bir şey geliyor. Kur'an okumak mesela. Bi en yedu ila'l mafdule li yemnehu Daha iyi yaptırmamak için iyi bir şey yaptırıyor ona. Mesela. Çok müthiş bir örnek. Şimdi dikkat. Et. Ne dedik? Şeyhü Ebubekir ne demiş bazen? Şeytan böyle iyi numaralar da yapar bazen. Niye nasıl yapıyor? Mesela Allahu Teala arkadaş ziyareti yapın. Mümin kardeşler olarak sarmaş dolmaş olun buyuruyor mu, buyuruyor. Hatta ne gördük burada? Mümin kardeşliğimizi biz ibadet görüyoruz dedik. Allah Teala anaya babaya hizmet edin de buyurdu mu? Buyurdu. Anaya babaya hizmet kaçıncı derecede? Allah'tan sonraki derecede. Allah hüküm vermiştir. Ondan başkasına ibadet yapmayacaksınız. Ananıza, babanıza iyilik yapacaksınız. Anaya babaya itaat 2, Allah 1. Kardeşlere hürmet, saygı, iftara gitmek kaç? 20, 30, 40, 60 kaç artık sayısı yok. Anne baba... Muhtaç iken, arkadaşının çeyizini hazırlamak için annesine aser bırakıp giden birisi ne yapıyor? Ekstra büyük bir işi bırakıp o büyüğe göre küçük olacak bir işi yapmaya gidiyor. E hani Allah demişti, arkadaşlarınızı ilgilenin Allah için, üstelik biz orada bir cüz Kur'an okuyacağız. Ananızı babanızı bırakın gidin dememişti. Tıpkı ezan vakti geldi. Namaz çıkıyor. Annem önümde otur. Oğlum bir göreyim seni dedi. Ben de oturdum. Annemin önünde. Buyur anneciğim diyorum. Namaz vakti çıkıyor. Aynı şey gene gerçekleşti. Namaz bu dünyada varlık nedenim benim. Anam babamsa namaza göre yüzüncü sıra bile değil. Ne yaptı şeytan? Aslında güzel olan bir işi yanlış zamanda fısıldadı. Beni en büyük kayıp kayıp sahibi haline getirdi vatan müdafası ezanları müdafaa etmek şeriatı müdafaa etmek hilafeti müdafaa etmek için tam bana iş düşmüştü Allah'ı zikir için tekke kurdum ben Anadolu'nun yüksek bir dağında İstanbul'da hilafet gitti, şeriat gitti, ezanlar gitti, Kur'an alfabesi gitti, zikrullah'tan geri kalmadık biz ne yaptı şeytan? En kritik anda getirdi vesvesesiyle beni perişan etti. Ama zikrullah kötü bir şey olabilir mi yahu? Zikrullah bu. Ayet okuyoruz. Ha, zamanı neydi? Hilafeti kurtarmaktı. Ezanı kurtarmaktı. Kur'an alfabesini kurtarmaktı. Onlar helak olduktan sonra sen zikrullahı nerede yapacaksın? Ne demiş Ebu Bekir el-Varrak Şeyh-i Bazen şeytan iyi şey diye kötüyü de yaptırabiliyor demek. Bunun örneklerini ben verdim. Burada zikretmedi. <gülüyor> Ev yed'uva ila hayrin Ya da bazen hayır yapar. Yani fiskos getiriyor, sinyal gönderiyor. Güzel şey aslında. Şimdi örnek vereceğim. Yecurruhu ila zemb bin azimîn onu büyük bir günaha sürüklüyor aslında. لَا يَف۪ي خَيْرُهُ بِذَٰلِكَ الشَّرَّ مِنْ ev اَوْ o Sorunda da o beğenmişlik vesaire gibi bir sürü günah çıkacak ondan. O günahlar kazandığı sevaba hiçbir işe yaramayacak. Mesela bir örnek vereyim vakıfız. Hayır yapıyoruz. Genç bir dul kadının evine hayır götürüyorum. Niye kadınlar götürmüyor bunu? Erkek bu sevabı kaçırmıyor. E Allah-u Teala kadınla baş başa kalmayın buyuruyor. Nasıl hayır oluyor bu? Sonra çıkacak sonuç dünyayı altın versen kurtaramayacaksın kıyamet güne. Ne yaptı? Dol kadınlara sahip çıkmak Allah için yapılacak. Yetimlere sahip çıkın, ezmeyin onları Allah buyurmuştu. Sonrasından ne çıktı? Nâuzübillah. Çok şey çıktı. Onun için şeriata uygun gelen şeyleri melek emreder. Şeriat standartlarında olmayan iyi düşünceler şeytan vesvesesidir Bütün bid'atlerin temelinde de bu vardır. Seni biz hiç Kur'an okurken görmedik. Kur'an törenleri yapıyorsun. Başkasını getirip hafızlara Kur'an okutturuyorsun. Vazifen senin başkasına Kur'an okutturmak mı? Sen niye okumuyorsun? Çünkü senin okumana dair heyecanını iblis başkalarının töreni üzerinden savsıttırıyor. Sen kaybediyorsun. Bu sebeple diyoruz ki Allah'ın meleğinin yaptığı ilham şeriat standartlarındaki şeylerdir. Senin hayalatına göre Zamana göre, dekora göre süsledi, süslediğin şeyler vesvesedir. Onlarda hayır yoktur. Fe hada nidaiyan qaimani ala kalbi. Bu iki çağırıcı, kim iki çağırıcı melek ve şeytan kalbinde durur bekler. Yadiu vanihi ve yasmau kalbu ve yuhissu bidalika. Ala ma wurina'l Haberlerden öğrendik ki biz bu adam hem onun hem onun Haberlerini yani hem meleğin hem şeytanın haberlerini sürekli dinler. Ennu ida wulid libni adamen mevluudun haberlerde yani ne demek haberlerde biz büyüklerimizden duyduk öğrendik bir insanın çocuğu olduğu zaman bir çocuk doğduğu zaman karanallahu subhanahu bi meleken ve karanasheytanu bi şeytanen bir çocuk doğar doğmaz ona nüfus kağıdı çıkarılır gibi hemen Allah onun için bir melek tayin ediyor. Şeytan da hemen bir şeytan tayin ediyor. Feşeytanu caazimun ala uzen kalbi ibni adem el eiser. Eee şeytan hemen gelir. sol kulağına fısıldamaya başlar çocuğun. Vel meleku caazimun ala uzen kalbi el eymen. Fehuma Melek de gelir sağ kulağına hemen Fısıldamaya başlar. ilham verir. Ta demek ki doğduktan bir dakika sonra başlıyor bu iş. fıhma melek de, Melek'te şeytanda sürekli sinyal göndermeye devam ederler. Ve kâlel-nebiyyü sallallahu aleyhi ve sellem. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki bu İbni Hübba'nın sahihinde ve Tirmizi'de de rivayet edilen bir hadisi şeriftir. eş şeytani şeytâni bi İbn âdeme. وَلِلْ meleki لَمْمَتُونَ Şeytanın da, melekin de İbni Adem'e, İbni Adem kim? insanoğluna bir puntosu vardır. Yani tak böyle bir mühür basar. Bizim yani çadırımız burası diye. Kalbinde hemen şeytan bir yer bulur. Melek de gelir, ben de burada duracağım der. Ta ne zamana kadar? İmandan çıkıncaya kadar o. Hepten mı melek daha sana bir iyilik vermez o zaman melekten bir sinyal gelmez. Yani nazletun bidda'wati min kavlim lemme bil makani ve lemme bi iza nazal bi bir yerde durup konuşan bir insan gibi. Yani bir yolda yürünüyor. Birisi de durmuş kaldırımda. Hey bana bakın diyor. Buna benzer bu melek, o iblisin çağrıları. Sunne Allahu teala fi Bin, bünyetil insani tabi'aten ma ileten ileş şahavati ve neylin lezzati keyfe kânet. sonra Allahu Teala insanın tabiatına şehvetlere ve lezzetlere her pozisyonda kayacak bir kabiliyet yerleştirmiştir min ve kubhin güzel şeylere karşı da kötü şeylere karşı da meyil var insanda. Fe zalika hawa'n-nefsi's sarifeti ila'l-afat. Şimdi son paragrafa dikkat edin. Simma şeytanı tanıdık değil mi? Sinyal gönderiyor, ağlar kuruyor, sinyalleri izah etti. Yeni bir paragrafta dedi ki Allah da insanın bünyesine, yani damarlarında, kaslarında, kılcal damarlarında insanın güzel şeylerden hoşlanacak, çirkinliklerden mutluluk duyabilecek kabiliyet yerleştirdi Allah. Bu kabiliyet sayesinde müzik sesi gelince oraya dönüyor. Güzel bir Kur'an sesi duyunca o tarafa dönüyor. Çünkü her tarafa dönme kabiliyeti var. İnsan bir mıknatıs gibi hoşuna gidecek şeyleri kendine çekiyor. Böylece insanda üç şey oluşmuş oldu. Birincisi insanın kulağına iyi şeyler fısıldayan sinyaller gönderen melek. Kötü şeyler gönderen şeytan. Ve bunları algılamaya müsait olan nefis. Nefis neye dedik? Bizdeki zevklerden hoşlanan yapımızın adı. Bünyemiz. Nefis değişik bir adamın adı değil. Nefis benim içimdeki, mesela şeker hastasıysam bile baklava yemekten hoşlanıyorum. Bu nefis işte. Doktora gidiyorsun bir daha baklava yemeyeceksin. Peki doktor bey diyor, eve gelince bir yiyeyim bir daha yemem diyor. Nefis bu. Zevk aldığı şeylerden vazgeçmiyor. O zaman insanoğlu, melek, şeytan ve nefis. Bu üç şeyin etrafında dönüp duruyor. Aslında burada hakem nefistir. Nefsin terbiye edilmiş olması halinde ki bu konudan sonra şeytan konusundan sonra nefis konusu gelecek. Nefsi terbiye ediyorsan nefis tutuyor melekle beraber oluyor. 2 bir olduğu için şeytan mağlup oluyor. Çünkü nefsi terbiye edilmiş bir adam Gazali. Şeytan onu ne fısıldayacak da kandıracak onu. Bu sözlerin sahibini şeytan nasıl kandıracak? Ebu Bekir radıyallahu anh'ı niye kandıramadı? Ömer'i niye kandıramadı? Nefislerini kırbaçlayıp terbiye ettiler. Şeytan mağlup düştü. Nefis tarafını şeytandan tarafa tutarsa yani azgın bırakarsan nefsi dediğimiz daha önceki derslerde nefisi katmanlara bölmüştük eğitim derecesine göre. Nefsi böyle başıboş berbat bırakarsan bu sefer ne yapıyor? Melek yalnız kalıyor. Melek iki bir mağlup oluyor bu sefer. Demek ki hakem içimizdeki nefistir. Nefis terbiye edilir. Hizaya getirilir. Şeriata göre ahiret hayatına göre Akıllandırılırsa nefis, o melekle beraber olacağı için insanın işi kolay. Hayır nefis başıboş salınırsa, şeytanla beraber olacağı için meleğin sinyalleri hiçbir işe yaramayacak. Evet, şimdi devam edelim. سُمَّ اِعْلَمْ بَعْدَ هَذِهِ Sana böyle bir mukaddime yaptım, şimdi dinle beni. اَنَّ <Sessizlik> الْخَوَاطِرَى yani bu sinyaller, insanın iradesi dışında. Yani ben şu kadar sinyal istiyorum diye sinyal istemiyorsun. Şeytan onu kendisi gönderiyor. Vicdan dediğin şey, melekler gönderiyor sana onu. İndelkahuat <gülüyor> ile bu sinyaller hiya atarun tehdüsü fi kalbi abdi, insanın kalbinde oluşan sonuçlardır bunlar tabası onu al efâli ve <-turuki> ve yapmadığı şeyler bu sinyallerin sonucuna göre oluşuyor ve <tab> tedduhü <'asuhu> ile ya ona sürekli davet ediyor ve sumyet kavâzıra lıdırabihaniye buna sinyal hatır deniyor sürekli değişken olduğu için bir melekten geliyor gidiyor şeytandan geliyor gidiyor vesvese geliyor ilham geliyor sürekli böyle şey gibi baz istasyonu gibi Sürekli değişik sesler gelip gidiyor. Min khataratir sanki böyle bir rüzgar taşıyor bunları ve huduziha cemian fi hakikati min Allahu Bu Allahu Teala'nın oluşturduğu, kulun kalbinde oluşturduğu bir şeydir. Lekinne Bu zihne gelen sinyaller dört kısımdır. Dört kısımdır birinçsin mina ma yühdisuhullah Teala fil kalbi ibtedaen ilk anda Allah'ın Müslüman'ın kalbine koyduğu sinyaller var. Fiyuka lo el hatir, buna hatır denir. Yani e, sinyal diyelim biz şimdi. İki ve kısmun yühdisuh muafikan li tabil insani insanın yaratılışına Tabiatına uygun gelen sinyaller vardır. Fiyıkarlı hemen nefs ve yunsebu ile ya nefsin arzuları diyoruz bu sefer. Mesela işte sıcaktan sıcak bir yerde otururken bir soğuk su içsek, bir bardak su, nefsin sinyali bu. Nefis hemen su istiyor, üşüyor, su çay getir diyor. Nefis yönlendiriyor hemen. Ve üçüncüsü ve kısmın yuhdisi ve akıba Mulhim. Mülhim, feyunsebu ve yuqalu ilham üçüncü çeşidi de melek var diye Mülhim onun sinyalleri var ona da ilham diyoruz ve kısmın dördüncüsü yuhdisi ve akıba davet Şeytan feyunsebu ileyi ve yuqalu vel vesvesedir Şeytanın baskılarından sonra ortaya çıkan var ona da vesvese diyoruz bütün sebu ileyi bi anne kavatırın min Şeytan niye Şeytan çünkü Şeytan bunu yönlendiriyor ve inne fil hakikati hadisetin önünde davetim ve o kes aslında Şeytan sadece bir sebep oluyor bu işte yani Şeytan kıvılcımı tutuşturuyor yapan insan gene kıyamet günü Şeytan yaptı diyemeyecek kimse Şeytan kıvılcım çıkardı ben yaktım ormanı diyecek itiraf edecek هو كذلك سببي في ذلك ولكنه تنسب اليه şeytan sebeptir ama şeytanın işidir diyoruz biz fe hadi arba'at aksam min al işte sinyaller bu dört şekildedir. Direkt Allah'tan geliyor, insanın tabiatı sıkıştırıyor, melekten geliyor ve şeytandan geliyor. Summa e'lem ba'da hadha tatqsim sana yaptığım bu Taksim'den sonra yani dörde böldük ya اَنَّ الْخَاتِرَ الَّذ۪ي مِنْ قِبَلِ اللّٰهِ تَعَالَى kad قَدْ bi بِخَيْرٍ Yani Allah'tan gelen o bahsettiğimiz ilham, Allah'ın sana verdiği sinyal hayır olabilir. اِكْرَامًا وَاِزَامًا لِلْحُجَّتِ Kıyamet günü ben senin aklına bunu getirmiştim desin diye Allah. Mesela işlediği günahla dolayı Tövbe etmeden ölen birisinin kıyamet günü zihninden geçenler de sorulacağı için hatırlıyor musun iki gün sonra uykunu uyandığın zamanda ya dün yaptığımız iş yanlıştı. Bundan bir tövbe etsem mi diye aklına gelmişti. Niye o gün kullanmadın aklını sorulacak insana. Çünkü Allah mümin sen kötülükten sonra sana bir sürü sinyal göndermişti bu iş yanlış oldu diye. Onu da takmadın sen. وَقَدْ يَكُونُ بِشَرِّنْ اِمْتِحَانًا وَتَغْلِيظًا لِلْمِحْنَدِ allah Teala kul inat edip kaba davranırsa Allah da biraz daha kaba davranması için ona bir sinyal daha gönderebilir. Neden? Çünkü sen Ramazan günü eline kadeh aldın. Allah sana bayramda da tövbeyi nasip etmediği gibi bayramda bir daha işler. Kaç gün oldu hala tövbe etmiyorsun. Yani şeytan yapıyor bu işi ama Allah kulu bu edepsizlikten hala vazgeçmiyorsa onu biraz daha bataklığa iter. Nitekim kafirleri dünyada niye nimetle bolluk bolluk içinde yaşattırıyor Allahu Teala biraz daha batsınlar diye. Cehenneme daha derin düşsünler diye. Vel khatiru allazi yakunu mulhim la illa Ama melek bir insana hayırdan başka bir sinyal vermez. Izhu ve nasihun murşidun lem yursal illa lidalik. Çünkü melekler hayır nasihati yapmak için, iyilik tavsiye etmek için insana puntolonuyorlar, konuyorlar kalbine. Ve khatiru allazi yakunu minku bel illa ve Ama şeytandan gelen o vesveseler insan daha zelil olsun yolunu sapıtsın diye özellikledir başka bir şey şeytandan başka bir şey beklenmez ve rubbe yekunu bil hayri mekran ve istidracen tam aksine insan iblisin şeytanın elinde tuzaktan tuzağa düşer istidraca yakalanır İstidraç nedir? Bir iki paragraf sonra onu konuşacağız. Walladhi yekunu minko beli hewan nefsi, insanın kendi bünyesinden, nefsinden gelen sinyaller yekunu bilşer ve bimala khairifi temnunan ve tağsufan. Bazen nefisten gelen şu olsun, arzus hep biraz daha ertelemek, hep işi yokuşa sürmek, namazı yokuşa sürmek, ibadeti yokuşa sürmek özür dilememek, tövbe etmemek hep bu tip şeyler nefisten gelir. Ve laqad veccatta'n bazı selef bazı selefin bilgilerinde gördüm enne hava nefsi eydan insanın kendi arzuları da gade yed'u hayri. Hayır gibi görünür vel maksudu minhu şerrun ke şeytane. Fehadii nefis de iyilik istiyor numarası yapar bizim deyimimizde. Ama şeytan da olduğu gibi o da bir tuzaktır. Bu şekilde ben sana bu sinyaller nasıl geliyor onu anlattım. en وَعُهَا Burada duracağız. سُمَّعَلَنْ بَعْدَ هَادَى'da duracağız. Ama burada bir cümle kullandı. Şeytan istidraç için yapar bu işleri dedi. İstidraç. İstidraç yani ne yapıyoruz? Şeytan İnsana sürekli alkol kullandır Alkol kullandır Bir günde ya miden çürüdü senin, ciğerlerin çürüdü git bir zemzem iç, tövbe et der ya. Aslında bu meleğin söylemesi gereken bir söz. Niye şeytan zemzem içittirir? İstidraç için. O gün ona ben yeri geldiğimde zemzem de içiyorum. Demek ki iman duruyor hala bizde deyip öbür içeceği alkolde rahatlatacak ona. Buna istidraç diyoruz. Yani basamak basamak. Birden gel buraya dese eyvah bu beni öldürecek diye korkacak. Biraz yem veriyor bir basamak atlatıyor. Bir yem daha veriyor bir basamak atlatıyor. Bir yem daha veriyor bir basamak atlatıyor. En son noktaya gelince geri dönüş imkanı bulunuyor. Kafirler de Allahu Teala'ya baş bu belayı görüyorlar. Onlara da Allahu Teala daha fazla veriyor. İstidraç yapıyor. Tuzağa düşürüyor onları. Bir kere Allah yoktur dediler. Bir kere faiz helaldir dediler. Bir kere piyangomuza Allah karışmasın dediler. Sistemimize Allah karışmasın dediler. Madem öyle defolun gidin melekler onlara dediler. Ondan sonra işleri hep yolunda gider. Niye? Bu terbiyesizlikten sonra akılları başlarına gelip geri gelmesinler diye. Cehenneme gittiklerinde de nefes alacak tahakatleri kalmış olmaz. Burada... Ee, Efendimiz efendim sallallahu aleyhi ve sellem Ahmet bin Hanbel'de 17311. hadisi şerifte buyuruyor ki: "İdara ait Allah yu'ti'u'l-abd min'ed-dünya ala ma'asihi ma yuhibbu fe inna ma hu'u Sen bak, eğer Allah isyan ettiği halde bir kulu her istediğini ona veriyorsa ona istidrac yapıyor Allah. Yani tuzağa düşür bunu En'am suresinin 44. ayetinde, A'raf e suresinin 83 82. ayetinde, 182 183. ayetinde, Kalem suresinin 44 45 46. ayetlerinde görebiliriz. Ha neyi görebiliriz dedik? Nasıl Allahu Teala istidraç yapıyor kullarına? Şımarana daha fazla veriyor. Ateistim ben diyor, malı mülkü artıyor. Mümin, ben Allah'tan başkasını tanımam diyor, yiyecek şey bulamıyor. Neden? İstidraç yapıyor allah Teala. İstidraç kavramını da böylece izah etmiş olduk. Ve sallallahu ve sellem Muhammed ve ve rabbil Hmm.